Ahzab Savaşı'nın ardından Mahi Müşrikler kaçtı. Müşrikler kaçtı sesi çınlıyordu Medine sokaklarında. Kadın ve çocuklar o kadar sevinmişlerdi ki kimi tekbir getiriyor, kimi şükür secdesi yapıyor, kimi el açmış Allah'a hamd ediyordu. Resul ve sahabesi hemen dönmediler savaş alanından. Toparlanmak epey zamanlarını aldı. Döndüklerinde açlık ve uzun süren kuşatma nedeniyle her biri çok yorgundu. Yehudilerin onları arkadan vuran ihanetleri ve münafıkların ortalığı karıştıran söylemleri de zihnen yormuştu Müslümanları. Resul her zaman yaptığı gibi önce mescide giderek iki rekat namaz kıldı. Ardından da evine geçti. Hanımı su hazırlamıştı. Yıkanmak için ayrılan bölüme geçtiğinde Cebrail aleyhisselam geldi. Resule, ''Silahını bıraktın mı? Melekler bırakmadılar. Ben senin önünde yürüyerek Yahudilerin kalelerini sarsacağım, kalplerine korku salacağım.'' dedi. Peygamberimiz hemen giyinerek çıktı ve birini görevlendirdi. ''Kim dinliyor ve itaat ediyorsa ikindiyi Kureyza yurdunda kılsın.'' buyurdu. Her ne kadar çok yorgun da olsalar herkes hemen hazırlanıp yola düştü. Tam üç bin kişi toplanmıştı. Bizim ufaklıklarda kalabalığın arasına karışarak yola çıktılar. Kureyza oğullarının kalelerine doğru hareket ettiler. Yolda ikindi namazının vakti girmişti. Sahabe kendi aralarından nasıl davranacaklarını bilemediler. Rasul namazı Kureyza'da kılın demişti. Oraya varıncaya kadar vakit çıkardı. Bunu söylemesinin sebebi sahabesinin süratle evden çıkmalarını istemesiydi, dedi birileri. Bir başka grupsa, Resul'ün sözüne misli misline itaat etmek gerektiğini, onun sözüne muhalefet etmenin haram olduğunu söyleyerek, ikindi Kurazya'ya varmadan kılmamak gerektiğini ileri sürdüler. Bu ihtilaf bizimkilerin arasını da bozmuştu. Rafi, ısrarla ikindi kılmamaları gerektiğini söylüyordu. Kur'an'dan ezberlediği ayeti okuyordu sürekli. Onun emrine muhalefet edenler başlarına bir bela ve fitne gelmesinden korksunlar. Salim ve Hubeyb ise ikindi namazının en önemli namazlardan olduğunu, kaçıranın dünya ve içindekileri kaybedecek kadar zararda olacağını söylüyorlardı. Bu söz de Resul'ün sözüydü. Of ne yapacaklardı şimdi? En iyisi herkes kendi anladığı şekilde davranmalıydı. Hubeyb ve Salim namazlarını kıldılar, Rafi ise erteledi. Nihayet grup Kureyza oğullarının kalelerine vardı ve kaleyi kuşattı. İçeride heyecanlı bir bekleyiş vardı çünkü Kurayzalılar yaptıkları hatayı çok iyi biliyorlardı. Resulle anlaşmış ancak savaş anında anlaşmayı bozmuşlardı. Bu ihanetin bedeli ağır olacaktı. Yahudi lideri Ka'b bin Esed, tüm erkek kadın ve çocukları toplayarak 3 seçeneğiniz var. 1. Ya Muhammed'in dinine gireceksiniz, kendinizi kurtaracaksınız ki biz zaten biliyoruz ki Muhammed hak peygamberdir. 2. İki. Ya çocuklarınızı ve kadınlarınızı esir düşmemeleri için kendiniz öldüreceksiniz ve ölene kadar savaşacaksınız? Üç, yahut cumartesi gününe kadar sabredip cumartesi günü Müslümanlara saldıracaksınız. Onlar sizin cumartesi asla savaşmayacağınızı biliyorlar.'' dedi. Ka'b bin Esed'in sözü bitmişti. Herkes kendi kendine homurdanmaya başladı. Üç seçenekte işlerine gelmemişti. Kabul etmediler. Bundan böyle artık yapacak hiçbir şey yoktu. Muhammed'in onlar hakkında vereceği hükmü beklemeye başladılar. Aslında kaleleri çok güçlüydü. Silahları da vardı. Direnseler uzun müddet dayanabilirlerdi. Müslümanlarsa Ahzab Savaşı'ndan yeni çıkmıştı. Soğuk, açlık, stres, yorgunluk onları perişan etmişti. Bu da Yahudiler için büyük bir avantajdı fakat buna rağmen Müslümanlara karşı koyma cesaretini kendilerinde bulamadılar. Çünkü Allah onların kalplerine korku salmış, maneviyatları azalmıştı. Yahudiler Resul'ün hükmüne razı olacaklarını bildirdiler. Tüm erkeklerin elleri bağlanarak bir eve toplandı. Kadın ve çocuklar ayrı bir yere sevk edildiler. Resul Sa'd bin Muaz'ın gelmesini ve Yahudiler hakkında onun karar vermesini istediler. Saad, ''Verdiğim hükme uyulacak mı?'' dedi. Resul başıyla ''Evet'' işareti yaptı. Herkes nefesini tutmuş Saad'ın ağzından çıkacak hükmü bekliyordu. Ufaklıklar çok fark edilmemek için olayların yaşandığı bölgeye pek yanaşmıyorlardı. Onlar da merak içindeydiler. Saad hükmü açıkladı. Erkeklerin öldürülmesine, kadın ve çocukların esir edilmesine, tüm malların Müslümanlara ganimet olarak pay edilmesine hükmediyorum, dedi. Resul, sen onlar hakkında yedi kat gökte verilen Allah'ın hükmüyle hükmettin, buyurdu. Yedi yüz erkek, ihanetleri nedeniyle öldürüldü. Bu ihanet bir savaş suçuydu. Affedilmesi imkansızdı. Bunun ardından esirler ve mallar taksim edildi. Sa'd bin Muaz bir çadıra taşınmıştı. Orada yarasından kanlar akmaya başladı ve vefat etti. Resul hemen cenazesinin defnedilmesini emretti. Sahabe Sa'd'ı omuzlarına aldığında çok hafif olduğunu söyleyince Resul, ''Onu melekler taşıyor.'' buyurdu. Verdiği hüküm Allah'ın hükmüyle aynı olan bir insan olmakta, cenazesini meleklerin taşıdığı bir insan olmakta ne büyük şeref diye düşündü herkes. Dersler ibretler içerisinde Medine'ye geri döndüler. Bu yazı Tevhid dergisinin 44. sayısında yayınlanmıştır.